1899 numaralı konu, Hazreti Ali'nin Hazreti Peygamber'i rüyasında görmesi, Hz. Ali bir gün şunları söyledi, dün gece dostum Hz. Peygamber'i rüyamda gördüm, ona kendisinden sonra Iraklılardan neler çektiğimi söyledim, bunun üzerine bana yakın bir zamanda huzur ve rahata kavuşacağımı vadettiler, Hz. Ali bu rüyasından üç gün sonra şehit edildi, Ebu Salih şöyle anlatıyor, Hz. Ali bir gün şunları söyledi,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 ancak Cezaren denilen yere geldiğimde Hazreti Ali'nin şehit edildiğini öğrendim.